Tatiha'ya gidiyorum. Ben bir şey <Gülüyor> söyleyeyim. Besleler, bir trafik, bir 10 bin kuruva daha rahat beslenelerle 10 bin kuruva There's <laughs> one. that I love Allahü Teala, Minasahmin, La rahim bir Allah'ın ve Rabbımızın Yirmi altın ve daha ziyade Haç da bir şerifleri Kırk bir yarısı dönemde Ayrıca 10 binanet bir tarzı 24 bin Ayrıca 25 bin binanet bir tarzı Ayrıca bir arası 4 binanet bir tarzı Ayrıca Ayrıca Bir tarzı 20 bin 20 bin Bir e, bir tarzı Bir 4 bir yetmiş bin kelime incelidir. Bin dişlisi üniveristelerin yarısını, iki adet orkestra kelime Bir kere bin bin sadece bu binayı, bir adet sadece bu ve kardeşlerimiz, saat yüz dövmeyle ailemiz, ülkelerimizle aramız, hayranlarımızla aramızda da kazanın önce ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu ibadetleriniz senin rahmetine ermemize nazar nazar konulabilir. Ya Rabbi, senin razı onun kullardan gelir. Aziz olan tüm Müslüman erer, tüm uzayın İstara'yızın mübarek makine Peygamber Sadat Allah'ın ruhu tanesine gidiyelilik bahsediyor. Ah. Peygamber Efendimiz'in sevmesine, ittifatına, şefaatine, rızasına cümleli sahibine, ahirette, topluluğuna nasip ediyor. İyancı ah. cevaidin sırt görmeyi nasip bu ah. Peygamber Efendimiz'in ashabına, Ezra-i Tahira, malzemelerimizin ruhlarına, Gürbiyyeti tayyibesine, övgü lafasına, efvanına, ahfasına, pekfasına ve farsesine öresi olan Evliya Allah'ın kalemliği, Ebn-i Fiddin'in kâdil, mükemmeliği, Sa'dat-ı Kudur-u Azim'in, O bu 5 yasındaki Ali Mutez'a, Risale-i Sahade-i İkram'da, Allah'ın vakti'ân-ı Hazret-i Peygamberimizin ayrı ayrı olan ...diğer ayyuhal ve sahad ihtiramı kainun min ve uliyyu resulü sahid-i ihtirama min sahad ve <gülüyor> sayılır Bu perdeden ceddimizin zaid Peygamber Efendimiz'in hadis-i teki büyüteye başlar olur. Hediyetin olan Fatiha'yı bundan ve meşrubu, bu bari mücadelere. Ve tiyaz her evde İslam için cihaz her de fütuhat İslam Savaşı'nda şehir olan şeitlerin savaşlarından müzaffer düzenen bir dedik. Vazlayın. Bu tekih bu bari kullandık hikmetle kesevencilere, maalimi iltifatlarına şefarttık bir zayi ediyoruz. <gülüyor> Abimleyen kardeşlerimizin öbür olarak olunmayan kardeşlerimizin arkadaşlarımızın yakınlarımızın ağrısı düşmüş bütün yakınların seyredenir geçmişlerinden uğra kadar yarabbim <gülüyor> yasulmasıyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aşağıya <gülüyor> işgah edin. Ağrı olsun. Kullesi kabineti rahatlandırır. Kabir ihtiraamlerimiz yerinde. Amin. Batanlar azat edilir. Amin. Kabirimiz cennet tacisiyle. Amin. Dünyadaki işledikleri, hatalardan dolayı İsmail Allah'tan beraber, ateşler azap gören varsa azapları de ücret. Amin. Yazık Allah'ın şeyatına senâde Onlara da müstevide rahmetiyle muamele eder. Amin. Selam. Şu Ramazan akşamında duaların konul olduğu halde dünyanın ve ahliyeti bildiğin bir ayet, her türlü hayırlarına niyaz ediyoruz, istiyoruz. Sen biliyorsun, bizden bir idam Dünyanın ve ahliyeti bildiğin bir her türlü şerlerinden sana söylüyoruz. Sen biliyorsun, sen bizi koruyalım. Şu hadisemiz ki Kur'an'ı sevilmiş şefaatı, günahıyla Ayrıca, ayı nefesini öğrenip, atkântıdan uymayı nasip edelim. O, bu Peygamber Efendimizin şefaatine gündemizi dair edelim. Südde de sevdiğine uyumaya, südde de sevdiğine artırla canlandırmaya, iddiaya etmeyi, de ayı nefesini dek nasip edelim. Ayrıca, ayı nefesini Evlatlarımızın ailelerimizin nesillerimiz deyip Kur'an yoksa Peygamber Efendimizin sünnetin üzere iliştirmeyi nasip eyleye ediyoruz. Yarın cümlemizin müdürtlerimizde sıhhat sıhhat-ı ahmetle işaret yolda seni ibadetler. ve imazet ve ta'atı daim eyle. Hümet-i Muhammed'e müşkün içmezle kâzımı nasip eyle, aileleriz işler yapmak nasip eyle. Kazaçlarımızın fazlalarıyla Kuşma Kardeşlerimizi sevindirecek sadakalar, ceketler, hayırlar yapmayı ve yapmayı nasip Ve sonra da Sıraf ve Canımızda sebeb olacak, azakayı Yâret'e elde edince eserden bırakmayı nasip edelim. Yâret'e sınırlarımızın kuran iman-ı kâniyle Ve buyrun Kardeşler! <gülüyor> <gülüyor> Kendi olarak sevdiğim kullar olarak ruh değişim edilmeye ayrıca <gülüyor> olarak hükmücüsü veriyoruz. Hakkıda bizi Cennet Partisi'yle yaramaz. Hakkıda kaldığımız zaman baş gelmiş, Peygamber Efendimiz'in zirva duyduk. Hakkı altında hakim ediyoruz. Peygamberlerle, sızlıklarla, şehitlerle, beraber ediyoruz. <gülüyor> Hakkı aylak <âlâfı> köyde size gömülebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Zulkuyla evlenim ile birlikte <gülüyor> <O Hâçlı gülüyor> Rıdvan'ın hikbede vasıt edin yarabbim. Selamına basar edin yarabbim. Yamanı gösterin yarabbim. Hürbeti hadama bil Kur'an-ı Azim. Hürbeti salavat-ı şerifte. Hürbeti siyah-ı vel fiyan. Hürbeti yani bu da bir normal bir şey değil. bir şey, aradıvadı anlamak. bir tarafa açılıyorsa, diğer tarafa da bir daha sonra. Tamam! BirNetir al-Azâu arama Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Deus respuesta Ve senden única din Allah'tan yardım edin. Allah'tan yardım edin. Allah'tan yardım edin. Allah'tan yardım edin vatikate avanlarında otolitik yapmış olduğu bu tebliğin tedavi tıbbi olarak kabul edilir. Biz geçişlik ihtiyaçlarımızı almış oluyoruz. Bundan dolayı üzerimize gibi aklara ulaşmadan sizin sorularınızı şey mümkün şekilde cevaplayışlarını işte, ve yardımcı. Yolunda taşınmışlıkla işte, karşılaştık. Hakkında neyi düşünüyorsunuz? İkazımızı böyle şirin, de oldu. Adamlar, yani bir, bir, bir, yani bir, bir, bir, bir şeylerin olduğunu daha bir soru sorulmadı. Bir soru sorulursa, bir Bu soru daha Bu soru daha önceki sorulardan Bu soru daha önceki sorulardan farklıdır. Bu soru daha bir sorulardan Bu soru daha önceki sorulardan farklıdır. Bu soru daha önceki sorulardan farklıdır. Bu daha önceki sorulardan Bu soru daha Devam tarihinde olabilen bir fikir varlıkları de yapacaksınız. Dervişliğin güzel var. Bunu sabah öğrene iki kürtüsü, yapabilirsiniz. Kıbbiye doğru düşündüğü oturur zaman, olarak. Gözünüzü kapayı, evveler iki sabah de fark Sonra bir fahaya yani, üç kürtü olan büyük kürtüsünün sabahını meydan vermek üzere, kendilerimize, evde Allah Bizim Nakşi, Karşi, Kübre, Söhre, Verdi, Çeviri, Adikaslarıyla bağlanmalıdır. Bu selam vermeniz var. Siz de onlara bağlanmış oluyorsunuz. Ondan çevirip konulara göre dediğin Kur'aniyeler gözlemek. O kadar size inşallah. Sonra gözümüzü kapatır. Üç şeyle düşünüleceksiniz. Ölüm düşünüleceksiniz. Bizi gözüklediğiniz geçeceksiniz. Allah'ın mutlaka olduğumuzu düşüneceksiniz. İki yapmak gerekir. yapmak gerekir. İki kişiden Ramıza'yı Allah'ın mutlaka korkmak için Bunlar bir şey, bir şey. Evet. çekmeye başlarsınız. şunlar. Teferruatı. Teknik yazıp küçük bir, bir kitap var. Orada ağabeylerden, şey. şey. dostlarla bir kağıdı da bir O kağıdı da gelmeyiz. Orada da oluyabilirsiniz. Tespit oldu. Şunlar yüz esnafında çekeceksiniz. Oturduğunuz zaman yüzlerden yüzlerden çekeceksiniz. Bin defa Allah çekeceksiniz. Ama her defasında bir durum. İdâfi en demansı o değil. Önzak satılırıcı yüksü. Sıfı'yı da ezberleyeceksiniz. İdâfi en defa serhat çekecek. Üç defa Allah'a geldiğimizde bize verir <gülüyor> müyiz. İşte orada Bu beraberinde süleyman'a <gülüyor> da Allah! Allah! Allah! Allah! Şimdi ağabeyi kapatın, gözünüzü yumuş, içinden azam sessiz, içinden kuruldu. Allah mübarek, işte böyle bir şey anlamayacak gibi, içinden azam güven, çok gönüllü bir sikildi. Burada gördüğünüz, öğrendiniz şimdi. Buna zengi kalbilerle, buna devam edin. Nasıl devam edin. Mesela yolda gidiyorsunuz, kalbinizden Mesela bazda da oturmuştunuz, kalbinizden Mesela bir kasa müşteri yok, ben Mesela evde işte bir iş yapıyor, kalbinizden Allah Yani, siz bir kalbi yiyen her zaman devam edebilirsiniz. Sevam alır, çok gerekirse yüksek oluruz. Tabi derdik olmak demek onu anlatayım. Yolumuzu anlatayım. demek tam zamanlı olmağa çalışmak demektir. Ola niye demek demektir? Tam sahabeli bir iyi uzman olmağa eğitim demektir. O düşün Peygamber'in O düşünün en büyük bir, şey, kurar, bir şey. ölenir, Evet. Hastayı yapmaktan ayıp Peygamber'in ücretiyle yapmanı çok süper Fark namazlardan aşırı 5 tane sevaplı namazı kaldı. Sabah namazından sonra camide oturup evveli şeriflerimizi okuyup dualar değdi. Güneşin doğmasından sonra terahat kapı çıkıyken işrak namazı. Evet. Sabah da görevlerse o zaman da oduyken, dua namazı görmüşler. Akşamın sürede arkasından evvali namazı büyüdü. Kendiye zaten hazır sanırım hafızasıyla temaslı bir şekilde verdi. Hafızasıyla da 4 gecelik katkı da hafızasıyla arkadaşlar. Gecelik katkı sayısına bakalım da hafızasıyla 5. Bu beş namazı Peygamber Efendimiz çok ettiyse bak bu da haklı. Hafızasıyla olduğu da diğer olurunuz geçti. Evet, çok sevindim. Din, öğrenin iyiliklerini öğrenin. Sağlantılı daplardan, büyük ve güzelce öğrenin. Oralarına da çok sevap kazanırsınız. Öğrendikleriyle kendiniz yapın, hem de etrafında anlatın, yaptırma, çalışın. Kimin hayırlı şeyler yapmasına sebep olursanız, onların cevabını Allah gibi sizi silebilir, onların sevabını silebilir bir misli sevap daha kazanmış olursunuz. Onun için İslâm'ı özet etmeyen İslâm'ı Sonra başka sevapla ne işler var? Tarafız varsa, hayır selam yaparsınız, İslâm'a gavir edersiniz, jihad edersiniz, jihad edilmeme destek olursunuz. Müslüman'a sevindilecek her türlü hayır olarak yaparsınız. Bu bir yani övrümüzde ilerleyeceğimizi anlatıyorum. Sevap işler kurulu. Başka günahlı işlerden çok dikkatli bir şekilde sakınacağız, saçınacağız. Yani şey oldu, artık iyi bir var diyelim ki, harama günaha bulaşmamaya gidip bir durum Dikkat edeceğiz, yokmamıza dikkat edeceğiz, harama olmasın, günah olmasın, günümüzde sahip olacağız, elimiz harama bulaşmayacak, ayağımız haram yerine adım bile atmayacak, yine bize haram bulaşmayacak, haraplardan, vilarlardan kaçırmak bazı bir olur. Kibiz biz var olacağız, akvaryos biz olacağız. Yani 70 şartı da bu olmak. Burada Sevaplı bu bir insan 70 derece alır, vilarlardan kaçırıca da cehennemden kurtulur. daha güven bir Onun için vilarlardan kaçırmak bize cehennemden kurtulacaksın. Sevaplı Cennet'te Yüksek İçin Devleti'ne Allah tepkide Hani Yarışlık Suresi geçiyor İmdatında Acebe'de iyi işlerse onunla birlikte başladık Ayrıca Üçüncü Beşi'yle Tarikatta o da çok önemli Aşağı olsa İnsanlar tepkide diyorlarsa İnsan davasınlığa dikkat ediyorlar. Tamam. Kur'an-ı Kümel'e dikkat ediyorlar. Örgünlükler, Tamam. Ama bunlar gibi önerili olan bazı mücayrı var. Onları bir sedebiliyorlar. Güzel, güzel var. Allah çok seviyor, çok sevabı söylüyor. Güzel mücayrı var. Allah çok cizalandırır. Güzel mücayrı Çok önemli cizalandırır. Mesela kendini beğen için kibir, sahibi, mükekemmelini hiç sevmiyor. Kalbinde ne kadar kibir olan kendisi girmiştir. Evet. Bakma kadar benim. Bu azim kibirden kopulmak lazım. Kendini beğenmiştir. Ne demek? Kocuk. kocuk salam. Kendisi beğenmiştir. Çalım satıyor, kasılıyor, evvel burada havadan. O da sevmiyor. Haset. Sevmiyor. Cimrilik hiç sevmiyor. Kibri cehenneme göbek cehenneme O bakımdan e, Allah için sevildiği huylar var, onların atlığa çıkacağız, varsı huylarımızda. Olaçlar çıkanlar ah, için kibri oluyor, dinli oluyor, hasetçi oluyor, dinler oluyor, asafi oluyor, sörpçüdan oluyor ama bir daha iştir. O dışı kötü huyları bırakmak çok önerlidir. Çok önerlidir, çok önerlidir, biz de sözü Kuyuların, iyisizlik insanın çok fazla sağladığını bilmiyor, kötüdülük kendisine çok zararlı, zarar uğraştığında zarar içindir diye bilmiyorlar. Kuyuların biletliği halde, öteki itibarçılardan kazandığı sevaplarını da şey götürüyor. Onun için, iyi kuyuları alacaksınız, kötü kuyuları alacaksınız. Gözünüzde benim sevdiğim gibi, mevgallar görüldüğünüz Hacı Bariham Hüseyin Hazretleri'ni getirin, Erhan'ın evet, Hacı Bâhu'lu Hüseyin Hazretleri'ni getirin. O büyük tarihinde, tarihinde gelişmiş, rap yapmış. O, o mübarek insanları, o güzel huzur, bu da savunları, o bilgileri, evliyalılar getirin. Nasıl güzel akraplarmış. Böyle güzel akraplarlar çözüksün. Bir saniye. Bir şey yaparsanız, bir şey adam evine şahit. Tanrı için bu yüklü. Ne diyorlar? Neden? Darbuna icra edilsin. Peki, peki evlâ. Gidiyorum hani, Peygamber Efendimiz'in demiş ki, bir bir şey yapabiliriz. Peygamber Efendimiz'e, elinizde darbuna icra edilsin. Darbuna icra edilsin. He gideriz. Kapıya kadar şey vardır, bir şey varmış. Çünkü hocam, bir şahit bir kabileyecek. Ya bu ezanı, bir şey yapıyormuş. Şimdi hem çağır hem de kabına giriyor, gösteriyor. Hiçbir şahit değil de, bir lise de yani. Tasınafla yiyor bu yani. Ne gelmez? Yani, kendisi herhalde? şey var. Hocam dedi mi bir şey mi? İşte böyle güzel bir hani, güzel. Ne yedirsin? Gene hocam hay Allah gene güzel bir şey mi yedirsin? Gene bir çağırmış gene döndü. Kaç hocam. defa olduysa? Ne yedirsin? Ne yedirsin? Hafızların hasa atmıyor yani, kızmıyor, <gülüyor> kızmıyor, kızmamıyor. Eyvallah, biz daha Kızmama, çok güzel bir şey olmaz, Adam ayağına sarılmış elini bırakmış, ayağına öpülecek yani. Ayağına sarılmış, dedi, hocam demiş, senin çok güzel bir huylu olduğunu söylüyorlar da, ben de bakalım güzel böyle bir oyun yaptım yani, evet artık, aile tekrar sağlık. Yani bir kızacaksın, işte bak iyi değil değilmiş, sen? Yani, anlayacağım. Ne demek böyle yapmak değil. <gülüyor> bu güvenlik dersin sen demiş. Yani, bu mühim bir şey değil demiş. Bunu dedi, sonrasında köpeklerim de yapar. Sonrasında köpeklerim, evet. e, köpeklerim de gel. Çünkü çocuk gel dersin. Koş dersin. Yine gel dersin. Kış dersin. Kış dersin. Köpekleri bile yapar. İnsanlar için çok mühim değil mi? Yani, çok güzel, mühim değil mi? Bir de tevazu olacak. Hem sinir yani, diyor, hem hayırlı senin, hem de güzel işte, hem, hem de ne güzel şeyler işte, misal da bunu söylüyorum bu işte, güzel durumda olur. olursak Allah seviyor, kötü durumda da basar. Ama niye? Aç göğre Allah sevememek pek değil, ettiğimiz şeyi seviyor. İde anlıyor, sadaka ediyor ama pişman ediyor, zekat ediyor ama uğrunden ediyor, hizmet ediyor, kirebir ediyor ama çalışmak ediyor ama Allah müstakbeli versin ediyor bile ama peki yani peki öyle oldu mu iyi olmaz mı? Onun için müjderinizle müjderinizle mi tasarruf müjderinizle kazanmak yoludur nekinden tasarruf? öğreneceksiniz burada. Şey bu derdin hatırlayacaksınız, bu alacaksınız. Senin ne sevdiği güzel bir var alacaksınız. Ona baksağın anlarsın. Allah'ın sevdiği, öğrenir, sevdiği Allah öğrenir, bir ümmet öğrenir. Şey bu. Allah seven bulara öğrenir, huzurullahlarda akıl yapınca adamın sevmiyormuş gibi tak. Şimdi herkesin bir farklı yönü vardır. Sina, Allah'tan, inanmazsın ya Rabbi, inanmazsın ya Rabbi, Bu talimat etkilemek çok büyük bir olaydır insan hayatında ve çok basit. Çok büyük bir şey oluyor insan, desteklere oluyor. Mesud'un daha bağlanmışlar, tabi-i vermişler, Böyle olduğu oluyor. Ama, Fırın tiğmetini değil. Ama, Taddiyasi'nin, İbrahim'in yürümesine dikkat edin. Allah kahretmekte ayağımızı kaybetmesin, bizi kaybetme ayırmasın. İsa'nın da kollakmasın. Allah Teala Hazretleri Gönüllü'nü nurlandırsın, varlıklar doldursun, taş kullandığı muhafif yerleştirsin, büyük bir kâbe olmasını nasip etsin, akarsın bir güvenleştirsin, güzel bir güvenleştirsin, huzurunu güzel bir güven alarak size iraz olduğun kul alarak varlığı nasip dedi personel bilmez. Fakat bir tanesi diyor ki "Abi ben taşlıyorum. diyor. Ben bilmiyorum. Fakat benim diyor, ben bilmiyorum. Abi ben dünyanın şeyiyorum. Abi ben bu satatıni diyen tarihi ne yapıyor? Böyle bir problem. Çözecek görünce Bir nebiyaden görmüş. Efendim, fakat çözümünü tam anlamamış. Bu şey yani işte bazı üniversitelerin, üniversite üniversitelerin üniversiteleri de... inşallah, inşallah e, daha dikkatli şey şey ee, bir şekilde davranacağız. Beni çok adını soruyor Ben e, bilmiyorum başka ne şey sorunun nasıl bir adam diye. Ee, Tabi hukuk okumak zorunda, hukuk okumayı çok seviyorum, uygulamıyorum. Efendim, iyi bir şey. Ee, kitap olmasa zekret etmek lazım. Evvel kardeşler, enflasyon altındaki faiz siyasetleri dediğimizi bir mevzunu söylemiyor. Ben demedim bunu. Ben yani, izledim, çözdürüm, ee, bu konularla bunu bir de böyle çözdürmeyi isterim diyorum. Bu Aslanın belirginlerine oturuyorlar, katlıyorlar, karar veriyorlar. Müslüman enflasyonu alıp bir faiz, şey o faiz sayılması için karar vermişler. Böyle bir karar vermişler. Tabi bu istilaflık konusunda, yani bunu böyle bir baküleken her ne olursa olsun, hani işte onlar bir şey, büyükler fazla oluruz, ama yerler var, değil, yani. Böyle bir yerler olmuş. Bir, bir işte attır. On kavrayacaklar, eğer bir şey miyim diye ondan sonra böyle bir sürü kadar bir yemeği seyirler ama matbaeden birbirine çıkar, adamın yüzümden bir şey, böyle olmaz. Sen ne tür bir öyküsün ama mantıklı olur mu şey. Kodam namazdan önce kiralıkta ne kervar, ama işe çıkacak mıdır? Eğer bu öyküye